بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين التقسيم الثالث حاصل باعتبار استعماله أي اللطف فيه في المعنى olan delalet eden lafzın dört taksimi vardı. O dört taksimden ilk ikisini beyan etmiştik. Yani vadh'i itibarıyla olan ve delalet itibarıyla olan taksimleri beyan etmiştik. Şimdi üçüncü taksim ki istimal itibarıyla olan taksimdir. Yine bugünkü derste dördüncü taksim olan vukuf itibarıyla yapılan taksimi de inşallah Beyan edeceğiz. E, Taksim-ü salif, üçüncü taksim, hasıl-ı itibar-ı isti'malihi, ey laf lafzı. kullanma itibarıyla husule gelen taksimdir. Nerede kullanmak Fihi, ey el-ma'na. Lafzı manada kullanma itibarıyla hasıl olan taksimdir. Ve huve, ey es-salifu. Üçüncü taksim, Bundan önceki iki taksimde olduğu gibi yine buradaki vehuvet zamirinde istihdam vardır. Yani vehuvet zamirinin mercii üçüncü taksimdir. Fakat kendisiyle kastedilen mana üçüncü taksim değil, üçüncü taksimden husule gelen kısımlar. O itibarlar. Zamirin mercii ayrıdır. İfade ettiği mana farklı olursa buna istihdam onun için diyor ki vehu ey esâli üçüncü taksim yani mertliği üçüncü taksimdir demek istiyor ama vel muradu aksadu. Kastedilen ise üçüncü taksimin bizzat kendisi değil üçüncü taksimin kısımlarıdır. İşte bu kısımlar ne bir arbaatıdır. Kelerdeki birinci taksimde olduğu gibi birinci taksimde malumunuz vato itibarıyla olan taksimdiki onun da kısımları dört, yani has, am, müşterek, cem'i münekkerdir. Neden bu üçüncü taksimin kısımları dört tane değil, üç tane veya beş tane değildir? Onun gerekçesini açıklıyor. Rennesla da çünkü lafız in ustu münekfi maudur adakul. Her bir lafız val edilmiş olduğu manada kullanılırsa. İstimali de vaz edildiği manada olursa o zaman buna hakikat derler. Ve illa buna hakikat. Yani bir lafın vaz edildiği manada kullanılmasına hakikat diyor. Mesela insan lafı hayvan natık manasına vaz edilmiştir. İstimali de o manada olursa bu nedir? Hakikattır. Şimdi hakikat kelimesinin Anlatırken usul kitapları, tabii ki daha geniş olarak bu kısımları tek tek ele aldığı zamanda mutlaka anlatacak. Ama biz ön bilgi olması açısından bazı bilgileri de bunun yanında veriyoruz. Mesela ne demektir? lafz manaya tayin etmek demektir. Hem de lafz manaya nasıl bir tayin? karineye ihtiyaç olmayacak şekilde bir tayin. Yani vabı karineye ihtiyaç olmaksızın lafın bir manaya tayinidir. Bu tayini yapan eğer vabı ise o zaman buna vab'i luhadîdir. Eğer bu tayini yapan şarih ise o zaman buna vab'i şerriydir eğer bu tayin yapan özel bir kavim, bir topluluk ise buna vab'i orfi el khas denir. Eğer bunu genel vab ediyorsa o zaman buna da vab'i orfi bu tabirler bazı yerlerde karşımıza çıkacak bilinçim diye söylüyorum. Bir, ikincisi ki daha önemlisi asıl söylemek istediğimiz hakikat noktasında odur. Mesela salat lafını lugatta vaz eden neye vaz etmiştir? Dua manasına vaz etmiştir. Dolayısıyla lugatçıya göre salat lafı dua manasında hakikat. Aynı salat lafını tarih neye vaz etmiştir? Ef'ali malume, erkani mahsusaya vaz etmiştir. Kıldığımızda var. Ona vaz etmiştir. O zaman vaf-i de salat lafzu nedir? Ef'ali malume ve erkani mahsusa da hakikat. Bakınız mecah değil. Dolayısıyla bir lafız demek ki vaz'ının durumuna göre ne olabiliyor? Hakikat olabiliyor. Vafur. Dediğimiz gibi lügatçıysa salat lafı, namaz manasında ne geliyoruz hakikat. Aynı lügatçı salat dua manasında değil de efali malume ve erkale maktusa manasında istiymal ederse buna mecaz denir. Halbuki salat efali ve erkale maktusa da biraz önce şarih eğer vazı şarih olursa neydi diyorduk? Hakikat diyorduk. Demek ki vaz eden kişi lukatçı ise o lafı lukatta neye vaz ettiyse o manada istemal ediyorsa hakikat o mananın dışında istemal ediyorsa aynı vazı o lafı mecas olur. Velev ki o lafız velev ki o lafız vazığın değişmesiyle başka bir yerde hakikat olacak olsa bile işte nitekim salak lafsu vazığı şarih olursa ef'ali malumu ve erkanı maktusa da istiymali nedir? Hakikattır. Ama vazığı lügatçı yapacak olursa o zaman salak lafsu'nu o lügatçının ef'ali malumu ve erkanı maktusa da kullanması ne oluyor? Mecaz oluyor. Dua manasında kullanması hakikat oluyor. Dolayısıyla bu dört vabr arasında bu ilişki sürekli olarak vardır. Ve illa eğer bir lafız vaz edildiği manada isteğmal edilmezse فهوَ mecazu Ona da mecaz derler. Bir lafız vaz edildiği mananın gayrında kullanılması mecaz. Bunu anladık. Bir lafızın vaz edildiği mananın gayrında kullanılması mutlaka o gayır mana ile vaz edildiği mana arasında bir alaka ile olur. Bunu beyan ilminden de bilirsiniz. Eğer alaka yani vaz edilen mana ile vaz, edilenin, vaz edilen mananın gayrı olan mana arasındaki alaka müşadehet olursa buna istiğar ederler. Eğer müşadehetten başkası olursa ona da mecaz mürsel derler. Bu tabi babında teferruatıyla gelecektir. Şimdi hakikat ve mecazın manasını anladıktan sonra mutallık diyor ki Allah'u seyir rahimahullah ve kullüm minhuma bu hakikat ve mecazdan her biri in zahara ma'muratuhu. eğer o lafızdan kastedilen zahir ise fehu o tarihtir. Ve in istetera eğer o lafızdan kast edilen mana zahir değil örtülü ise o zaman sehval kinayetü. Buna da kinayet diyor. Buraya döneceğiz biraz sonra dördüncü takşime giriyoruz ama şimdi burayla ilgili bazı bilgileri verelim. Şimdi biz bu farih ve kinaye tabirlerinin usulcüler genelde derler ki bunlar hakikat ve mecazın neşidir? Fer'idir derler. Neden? Çünkü dikkat ederseniz ister hakikat olsun ister mecaz olsun. Farih dediğimiz hakikat da olabilir, mecaz da olabilir. Kinaye dediğimiz hakikat da olabilir, mecaz da olabilir. Çünkü sarih ve kinaye ne ile alakalı? Kesset-i ile alakalı. Bir lafzın vaz edilmiş olduğu manada çokça kullanılması, o lafız zikredildiği zamanda derhal manasının vazıh anlaşılır olmasını gerekir. İşte bir lafzın zikredilir zikredilmez manası derhal anlaşılıyorsa buna sarih denir. Bir lafız vakt edildiği manada çokça kullanılıyorsa orada nedir? Farihtir deriz. Vaz edildiği manada değil de mecazi olan manasında istimali çokça ise bu sefer farih oha der. Demek ki farih hem hakikatta hem mecazda kullanılıyor. Aynı şekilde farih cinayet hem hakikatta hem mecazda kullanılıyor. Onun için bazı usulcüler ki çoğu böyle derler ki farih ve kinaye nedir? Farih ve kinaye gerçekte hakikat ve mecazın fer'idir. Çünkü hem hakikat hem mecaz farih olabiliyor, hem hakikat hem mecaz kinaye olabiliyor. Neyle alakalı farih ve kinaye olması? Kesvet-i ile alakalı. Şimdi ibarede aslında getirmedi onu. Ama İzmir'ye bakarsanız bu ifadeleri görürsünüz. Orada vuduh diye bir tabir kullanıyor. Der ki bir lafsın, ister hakiki manası olsun, ister mecabi manası olsun, orada çokça kullanılması o lafsa ne getirir? Kullanıldığı mananın anlaşılması noktasında vuduh getirir, bir açıklık getirir. Hemen burada şu soru akla gelir. Hangi soru? Biz bundan önceki okumuş olduğumuz taksimdeki ne idi? Delalet itibarıyla olan taksimdi. Delalet neydi? Lafızdan mananın anlaşılması. O da iki kısımdı. Birinci kısım zuhur cihetinden ikinci kısım hafa cihetinden dedi. Zuhur cihetinden olanda eğer lafızdan mana Zahir ise diyorduk, değil mi? Zahir, nasif, muhkem diyorduk onlara. Demek ki lafızdan mananın zahir olması delalette de vardı. Delaletin birinci kısmında da var. Şimdi burada da aynı ifadeyi kullanıyor usulcüler. Diyorlar ki bir lafın bir manada kesvet-i var ise o mana ister hakiki manası olsun ister mecavi manası önemli değil. Kesvet-i var ise bu kesret istiamal neyi meydana getiriyor diyor? Vuduhu meydana getiriyor. Ancak delalet ile bu istiamal cihetinden yapılan taksim ile delalet cihetinden yapılan taksimde her ikisinde vuduh var. Ama bir farkı var. Nedir o? Delalet cihetinden olan vuduh da vuduh lafzun delaletiyle ilgili buradaki vuduh ise Kesreti i isti'mal ile ilgili. Lafızla ilgili değil. O lafın kesret-i ile ilgilidir. Istiyamali. Aradaki farkta var. Onda söylemiş olalım. Mesela usul kitaplarında şu ibare geçer. فَظُهُرُ مَانَ صَرِحْ نَاشِعُنْ عَنْ كَثْرَتِي isti'mali. Farihin manasındaki zuhur kesreti i isti'malden kaynaklanır. ve fi زُهُورِ الْاَرْوَاتِ اَذْ زُهُورُ نَاشِعُنْ عَنِ الْدَلَالَةِ derler. Yani o delaletin birinci şıkkı olan uduf cihetinden Zahid Asus Eser Muhkem'deki mananın zuhuru delaletle alakalı gibi. Kesret-i alakalı değil. Bunu söyledikten sonra burada bir şeyi daha söyleyelim. İzmir'in değinmiştir ve önemli bir bilgidir. Şimdi biz mecaz nedir diyoruz? Bir lafzın vav edildiği mananın gayrında, dikkat ediniz, isti'mali yürütüyoruz. Gayrına vazhıdır demiyoruz ha. Bir lafın vazh edildiği mananın gayrında istihmaline mecaz diyoruz. Ha demek ki mecazda vazhı yok o zaman. Evet yok. İsti'mali var. Çünkü mecaz ne diyoruz? Lafın vazh edildiği manada değil, onun gayrında vazı değil. Ya isti'malidir. İsti'mal vazhı demek değil. O zaman mecazi bir lafzın mecazi manasındaki istihmalinde vazhı yok demektir. Bu tamam, bu ittifakidir zaten. Peki delalet vardır. Delaletin varlığı noktasında usulcüler ile mantıkçılar ihtilaf etmişlerdir. Usulcüler demişlerdir ki, evet bir lafzın Mecazi manada istegmalinde vadu yoktur ama delalet var. Mantıkçılar ne diyorlar? Vadu yoksa delalet de yoktur. Usulcülerin görüşüne en azından beyan edelim. Usulcüler neden delalet vardır diyorlar? Çünkü usulcülerin delalet tarifi ile mantıkçıların delalet tarifi aynıdır. Usulcüler delaleti tarif ederken diyorlar ki. Yani onların tarifinde, usulcülerin tarifinde diyorlar ki ne demektir delalet usulcülere göre? Vab'ın dahilden mevzuleh olan yani vak edildiği mananın zayırına intikalde vab'ın tesirinin olmasıdır diyorlar. Fil cümle alıcık da olsa bir tesir var ise Vaz'ın, bakınız mecaz neydi? Vaz edildiği mananın gayrında kullanılmasıydı. Bir lafzın vaz edildiği mananın gayrına intikalinde eğer lafzın vaz edildiği mana itibariyle vaz'ının bu intikalde fil cümle tesiri var ise buna delalet verir Var mıdır? Var. Neden? Ta başta da şöyle bir lafzın vab edildiği manada isteyemali hakikattı onun gayrında istemali mecazı ancak mecazın özelliği ne neydi? vab edildiği mana ile vab edildiği mananın gayrı arasında ne var diyorduk alaka var diyor. dolayısıyla lafzın vab edildiği manada vab var eğer o mana ile mecazi mana arasında bir alaka aranıyorsa ki aranıyor mecazda o zaman vat'ın fil cümle lafzın vat edildiği mananın hayırında kullanılmasında tesiri var demektir. Gelaleti böyle tarif ederseniz o zaman dersiniz ki lafzın mecazi manasında, isyan halinde yani vat edildiği mananın gayrına isyan vali ki mecazdır orada vatı yoksa da gelalet vardır diyebilirsiniz. Bu birinci bölüm. Şimdi geçelim asıl konuya. El taksimu râbi'u. Dördüncü taksim ki bu son taksimdir. Bu da birinci ve bir önceki üçüncü taksim gibi nedir? Dörstüsündür. <gülüyor> Hasının bir itibari hukuf, samibin muhatabın vakıf olması itibarıyla hasıldır. Neyle vakıf oluyor? sami? sözü işiten kişi, Sözün muhatabı biri bir laf diye. Yani. Ey laflı lafız ile neye vakıf oluyor aleyhi ey el manaya vakıf oluyor ve huve ey bu birinci taksimde yani birinci taksimden usule gelen kısımlarda nedir? er <gülüyor> 4 dört niye dörttür? لَا اِنْ دَلَّا عَلَى الْمَانَا بِنْ مَظْمِ لَا اِنْ لَا eğer lafuz manaya delalet eder neyle? Bin mazmi, mazım lafızdır zaten. Lafız manaya lafızla delalet ederse, yani biz delalet ederse demektir. La bin vasıfa demektir ha. Bakınız, bu dördüncü taksinin kısımları dört tane, ilk iki tanesinin bir özelliği var, son iki tanesinin ayrı bir özelliği var. İlk ikisi, yani eddallu bir eddallu, bir işaret dediğimiz ilk iki kısımda lafzın manaya delaleti bizzat lafız iledir. Son iki kısımda ise yani eddallu, bir delaleti, eddallu, bir iptivâhi dediğimiz son iki kısımda ise lafzın manaya delaleti bizzat lafız ile değil vasıta onun için burada ilk ikiden bahis yapacak şimdiki ona giriyor zaten. Onun için ne tabirini kullandı? اِنْ Eğer lafız manaya delalet ederse nasıl? بِنْ مَزْمِ. مَظْمِ Nazım lafız demektir. Lafız manaya lafızla. Yani bizzat delalet ederse demek. Vafıtayla değil. Mazdayı anlatacağız tabii. Bizzat delalet ederse bakar. فِيْنْكَانَ مَسْلُقَنْ لَفُوْ eğer lafız mahsus olan manaya sök edilmişse, o zaman sahıva dağılup ibaratidir. Buna ne lafson Lafzun ile delalet eder. Şunu da söyleyeyim, hatırıma geleceğim, zaten misal gibi tektir. Ve illa eğer böyle olmazsa, yani ve illa ney ki eğer lafız bu maksut olan manaya sevk edilmiş değil ama lafızdan yine bir takım manalar anlaşılıyorsa, o manalara lafız yine delalet ediyorsa فَوَدَّعَلُّ الْاِشَارَةِ Buna, اَدَّعَلُّ الْاِشَارَةِ الْلَفْزِ Lafzın işaretiyle delalet Bunu misalle anlatmadan önce zahiri, başka bir misal verin. Sultan Selim camisine bakmak için şu ileriye gitseniz, Açık alandan Sultan Selim Camii'nin maksadınız nedir? Sultan Selim Camii'sini görmek. Hakikaten oradan direkt Sultan Selim Camii'sine baksanız ve onu görürsünüz. Sizin maksudunuz ne bu bakışta Sultan Selim Camii'sini görmek. Ama Sultan Selim Camii'sini görürken bu esnada arada olan birçok şeyi de şeye de gözünüz ne yapar? İlişir. <gülüyor> Onlar da maksut değilse de bu bakışa yani maksut olan Sultan Selim Camii'sine bakışa tabi olarak bakışın altına girer. Ama bunlar asıl değil, maksat değil. İbarelerde de böyledir. Mütekellim, yani konuşan kişi bir sözü harf ederken bir maksadı var, onu vurgulamak için onu söyler. Bunu söylediğinde bununla birlikte o lafızda ne olur? Tabi olarak, o lafza tabi olarak başka manalarda anlaşılır ona da işaretun nafz denir. Buradaki ifadesiyle eddallu bi işareti lafzı denir. Bunu anladıktan sonra şimdi bir ayeti kerimeyle bu iki misali yani eddallu bi ibaretihi eddallu bi işaretihi işarelerdir. Bismillah. vel vanidati yurdu'un evladehunne havleyni liman limen aradeyni timmen rada'a ve alel mevludi lehu rizquhunne ve kisvetuhunne bu ayet-i kerimede ki manası şu vel vanilatü anneler yollu'un evlâdehunne çocuklarını emdirirler havleyni kamileyni tam iki dimen limen erâden yutimden redâh süt emdirme işini çocuğun babası annesinin tamamlamasını istiyorsa onun için ne yaparlar? Tam iki yıl anneler çocuklarını emdirirler. ve alel mevlûdi رِزْقُهُنَّ وَكِسْفَتُهُنَّ Bizim iddiamıza delil olan ayetin bu kısmıdır. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ Kendisi için çocuk doğrulan kişi üzerine vaciptir. Babadır o değil mi? Babadır ama Mevla Teala ve'anel elî buyur. Baba üzerine vaciptir ne? Ya, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ Kendisi için çocuk doğrulan üzerine vaciptir ne? رِزْقُهُنَّ o çocukları emiren annelerin rızkı yani nafakası ve kisvetuhunne kisveleri yani dilsilerini temin etme onun üzerine vaciftir. Diyecekçidir ki zaten adamın hanımıdır. Bir kimse hanımının nafaka ve dilsisini hatta kutnasını evini temin etmek zorunda değil. Evet öyledir. Burada iki pasir yapılır teşhirlerde. Birinci pasiri bu söylediğimizdir. Zaten hanımıdır. Onun nafakası da kisvesi de zaten baba, kocasına aittir. Kocası ki doğan çocuğun babasıdır. Ama mesele şöyle de düşünülebilir. Bu koca hanımı hamile iken onu boşamışsa, iddeti çocuğu doğurmasıyla ne olur? Biter. Dolayısıyla çocuk doğduktan sonra o kadın çocuğunun annesidir ama... Riddeti bitmiş olması hadediyle artık bu adamın neki değildir? Hanımı değildir. Böyle de olsa bu anne çocuğunu o iki yıl emcirme süresi içerisinde bu annenin ama artık adamın karısı değil. Öyle de olsa bu adam o kadının yani çocuğunun annesinin nafakasını ve hitvesini yani gisisini o iki yıl içerisinde temin etmek zorundadır. Fark olur. Şimdi bu ayet-i kerimeyi Mevla Teala çocuğu evdiren annelerin nafakasının çocuk kim için doğrulmuşsa onun üzerine ve aynı zamanda kisveçinin elbisecinin onun üzerine vacip olduğunu, farz olduğunu vurgulamak için sevk edilmiştir. Oldu mu? Yani dediğimiz nedir burada bu ayet-i kerimede? Bu ayet neyi ifade etti bize? Bize ifade etti ki çocuk kim için doğrulmuşsa o kişi üzerine vaciftir ki o iki yıl içerisinde çocuğu emziren kadının nafaka ve cisisini temin etmek. Ama bunun yanında bu ayet-i kerimede alen الْمَوْلُودِ lehu Bundan, bunun işaretiyle birkaç tane daha ahkam dile getiriliyor. Bir, ifade alen eli değil, alel-mevludi lehu. Çocuk kime mahsuf olarak doğurulmuşsa, kime ait olarak doğrulmuşlar, selam tatlısı için. Dolayısıyla çocuğun nesebi babadan sabit olur. Nikah bağımında bilirsiniz denklik var. Hani Hanefi mezhebine bir kız evladı, göre bir kız evladı buluğa erdikten sonra velicinin izni olmadan gidip bir erkekle evlenecek olsa bu nikah geçerli midir? Değilmiş. Nikah geçerlidir. Her halikada nikah geçer. Fakat Hanefilere göre diyorum, Şabilere göre, Maliki Hanbelinlere göre diğer üç mezhebe göre. Hanefilerden de i̇mam Muhammed'e göre bir kız çocuğu nikahını kendisi hak eder. Hesabudur. Ama Hanefilerden İmam-ı Azam ve İmam-ı Yusuf'a göre, bu lığa ermiş olan bir kız çocuğu, ve ki velisinin izni olmasa da, kendisini bir erkekle nikahlayacak olsa, onunla nikah yapacak olsa, bu nikah geçerlidir. Soru, velinin bu nikaha itiraz etme ve itiraz edeceğinle nikah bozma hakkı var mıdır? Bu noktada küpü denklik meselesi devreye giriyor. kitaplarında biliyorsunuz bunu. Şimdi meselemizle alakalı şurasını söyleyeceğim. "Velen <gülüyor> mabnuu lehu" ayet-i kerimenin bu ifadesinde kendisi için çocuk kim için doğurulmuşsa onun üzere var olduğunu diyoruz. Çocuğun nesebi kimden sabittir? İşaretin olarak babadan sabittir. Bunun manası nedir? Bir çocuğun babası Kureyşi olsa, annesi Kureyşi olmasa. Bu çocuk ile Kureyşi olan bir kız, hani diye göre yorum yapıyorum. Velisinin ismini almadan gelip evlenecek olsa nikah geçerli Ama dengi ile nikah yapmamış olsa idi bu nikahı kızın velisinin bozma hakkı var. Burada bu hakkı var mıdır velinin kızın velisinin? Hayır yok. Yani kızın velisi çıkıp da şunu diyemez. Evet benim kızım bize sormadan bir nikah yaptı ama kendisini dengi olmayanla nikahladı. Ben bu akdi bozmak istiyorum. Niye dengi olmayanla nikahladı? Çünkü babası Kureyş'i, şey, annesi Kureyş'i olmayanla nikahladı diyerekten bu akdi bu Niye? Çünkü bu ayetin işaretinin mahsusuyla nasıyla, nesep kimden sabittir? Babadan sabittir, anneden değil. Nitekim günümüzde de öyledir. Çocuklar babaya neşbet edilir. <gülüyor> İki, yine işaretin i olarak, ve alel mevlûdi lehu, burası önemlidir ha, çok da sorulan bir sorudur bu. Bu ayet-i kerimenin işaretiyle, alel mevlûdi lehu, çocuk kime aiz olarak da ifadesinden işaretin nasıl olarak fakihler derler ki bir baba eğer nafakasını teminden aciz ise evladının malı var ise nafakası miktarını evladına sormadan alabilir niye çünkü evlat babanın mülkü bu ayetin işareti onu ifade ediyor Çocuk kimi çekime kime ait olarak dünyaya getirilmiş. Ente ve malüke liyebiyke. Hadis var biliyorsunuz. Ente ve malüke liyebiyke. Bu evlatlar içindir ha. Evladın babaya nisbeti budur. Evladın kendisi ve malı babaya aittir. Bunun manası işte bu ayetin işaretin maslından da baba eğer nafakasını temin edemiyorsa... Evladının balından nabkası miktarını evlada sormadan alabilir. Yine bu ayetin işaretinmasıyla bu da sabittir. Peki. yok o kadarı. Değil. Yine çünkü orada fakihler mallara mallara malik olma açısından babanın kendine ait malı, evladın kendine ait malı diye ayırmadı. Yani evladın malı bütünüyle babaya ait bir ifadesini ne yapıyorlar? Kullanmıyorlar. Ama hele napakası miktarında evlat vermiyorsa baba zorla da hiç haberi olmadan da izin istemeden de onu ne yapabilir? Alabilir. Peki. İnşallah fıkısta gelir daha teferruatına da girelim. Şimdi işte bu eddallı bi ibaretihi, eddallı bi işaretihi söyledikten sonra biraz daha çetrefilli olan bölüme giriyor. Yani edarlı bir delaleti, konuşuna giriyor ki, iyi dinleyelim Karmaşık bir konu. Ve Eğer lafız manaya, ile, Yani bir delalet delalete etmezse, zaten onu başta ayrımını yapmıştık. Bu dördüncü taksimin ilk iki kısmında lafız manaya delaleti bir lafız iledir Son iki kısımda ise bir lafız ile değil ya vasıta ile gir demiştik. İşte ona giriyor diyor. Diyor ki <gülüyor> Eğer lafız manaya nazım ile delalet etmezse yani bizzat delalet etmezse bakılır, eğer lafız bu manaya aleyhideki hiz amirinde de istihdam var. Niye var onu biraz sonra söyleyeceğim. Evvela bir kısımları anlatmam lazım eğer lafız manaya delalet ederse, ne ile delalet ederse, hangi vasıtayla delalet ederse, bu hastayı anlatıyor şimdi. Bil mefhumi lugaten, lugaten anlaşılan vasıtasıyla lafız manaya delalet ederse buna eddallu bi delaletihi denir. Ne demek bil mefhumi lugaten ne demek lafzın bizzat manaya delalet etmemesi? Bir şeyin cevabını bulmak lazımdır. bir bizzat kendisinin manaya delalet etmemesi demek lafzın lazimi olan bir manaya delaleti demektir. Lazım iki kısımdır. Biri lazım o müteahirdir, biri lazım o mütekaddindir. Eğer lafzın delalet ettiği mana bizzat değil, vasıtayla delalet ettiği mana lazım mı müteahhir olursa eddallu bir bi delaletin lafzı olur. Eğer lafzın vasıtayla manaya delaleti manaya delaleti lazım mı müteahhir mütekaddime olursa ona da eddallu bi tıda-i denir. Ne demek bu? Şimdi bunu misal anlatmaya çalışalım. Burada çok kısa ibaret tabi. İbare burada nedir? Çok kısa. Ama biz buna birer misal verelim. Bir misal ile, birer misal ile her kişini de anlatmaya, uygulamaya çalışalım. Bakın, bismillah. Etdâfı bir delaletli. Şimdi okuduğumuz o. Ve illem yedül aleyhimin nazmi. Eğer laf manaya manaya bizzat delalet etmez, belki vasıfayla delalet ederse, biz delalet etmezse bakarız fe indellâleyhi eğer lafız manaya delalet ederse hangi vasıfayla? bil mefhumi lügaten. anlaşılan vasıtasıyla delalet ederse buna ne derler? buna eddallu bi, eddallu bi delaleti. Bu lafız nedir? eddallu, delalet eden bir lafızdır. Neyle delalet ediyor? Bi delaletihi lafzın delaletiyle delalet eden lafızdır. Buna ma'nel ma'na diyorlar bazıları. Bu kısma ne diyorlar? Ma'nel ma'na diyorlar. Ma'nanın ma'nası. Şimdi aleyhi zamirinde istihdam var. Kelimesi de, ifadesi de ma'nel ma'nadan çıkıyor. Ne demek o? Onu isterseniz önce söyleyeyim, müsaade gireyim. Bu istihdam söyleyip rahat ederim. Şimdi diyor ki feyin derle. Lafuz delalet eder aleyhi ma'naya. اَدَّعَلُّ بِدَلَالَتِهِ de Lafzın manaya delaleti bizzat değil. Halbuki geride geçen ifadelerde lafzın manaya delaleti hep neydi? Bizzat idi. Zamirin mercii geride bizzat lafzın manaya delaleti şeklinde geçti. Burada ise öyle değil. Zamirin mercii ikibarıyla lafız bizzat manaya delaleti diyor. Buradaki zamir ile kast edilen işe, mananın manasına delalet ediyor. Oldu mu? Yani fein indelle lafı delalet ederse aleyhi manaya, mananın manasına delalet ederse demektir. Halbuki zahiren zamirin meclisine bakarsak nereye gider o? Manaya gider, lafın manasına gider. Hayır öyle değil. Buradaki hi zamirinden kast edilen, mananın manasıdır. Ne demek mananın manası? El mehkumul lügaten o demektir. Şimdi onu anlatalım. Misal. Bismillah. Ve la tequllehuma uffin Mevla-i buyuruyor. Ve la tequllehuma anne ve babaya demeyin. Uffin, öf bile demektir. Anne babaya öf demek nedir? Haramdır. Yasak, haram. Şimdi bu ayetin i kerimenin ibareti eddarlı bir ibaret idi yani. İbaresi bir evladın, bir çocuğun anne veya babasına öf haram olduğunu ifade ediyor. Bunu ifade ediyor. Peki, bir çocuğun anne babasına öf demiyor ama maazallah darbe ediyor. Dönüyor yani. Veya ağır sözler söylüyor, şef Bunlar nedir? Bunlar haram değil mi? Elbette haram. Bu da haram. Bu ayeti kerimeyle, bu ayeti kerime ve la ma anne babaya öz demeyiniz. Bunu ifade ediyor ibaresiyle. İbaresiyle bu ayet bunu ifade etti. Ama bu ayet delaletiyle ayet dediğimiz lafız manası. Söz. Delaletiyle neyi ifade ettiği? Darf etmenin, şerbetmenin de haram olduğunu ifade etti. Şimdi bu ayet-i kerimeden muradı anlayınca, ibaret neyi, delaletiyle neyi ifade ettiğini anlayınca eddaallu bir delaletihi tarifini bu bir uygulayalım. Neydi eddaallu bir delaletihi? Bakalım. Ve ilem yedüle aleyhi bin Lafız, manaya bizzat delalet etmiyor. Etmiyor. Neden? Çünkü ve la uffin çözü, lafdı anne babayı zahmetmenin şefmetmenin haram olduğunu bizzat ifade et Bizzat neyi ifade ediyor bu? Yani ibaretiyle neyi ifade bizzat dediğimiz? İbaretçiyle. İbaretçiyle haram olduğunu ifade ediyor. Değil mi? Bakarız. Eğer ibaretiyle delalet etmiyorsa bakıyoruz şimdi. İnden Se in delanet. Eğer lafı delalet ederse, laf sunuz, vallahi tabulahuma uttin, ina muayyed. Eğer bu lafı, yani vallahi <gülüyor> <gülüyor> tabulahuma uttin, lafı delanet ederse, neye alayihi hizamirinden murad edilir burada dağ ve şetmin haram olmaz. Ona delalet ediyor diyor ki, değil mi? Dağ ve bir delanetliği ile delanet neyedir? Dağ ve şetmin haram olmasına değil mi? Onun için hizamirinde istikdam vardır. Mananın manasıdır bu. Daha doğrusu lafzı mahvedin diye mananın lazımıdır bu. Ona mananın manası diyoruz. Onun için ni zamirinden maksat geride geçen manadır. Mananın manasıdır. Bu itibarda var. vardır. İzmir'e bakarsanız bunu görürüz. İndelle eğer bu lafız delalete ayin lafız neye delalet ediyor? Aleyhi, bak ve şetmin haram olmasına. Hangi vasıtayla delalet ediyor? Bil <gülüyor> mefhumi lügaten. Lügaten kaydı çok önemli. Lügaten anlaşılan ile delalet ediyor. Lügaten وَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفْفٍّنًا <gülüyor> Lügaten anlaşılan neyiz? Lügaten anlaşılan nedir? İşte o anlaşılan vasıtasıyla dar ve şeklin haram olmasına delalet edecektir. وَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفْفٍّنًا <gülüyor> Lügaten anlaşılan nedir? Lugaten anlaşılan aslında eza'dır. Nedir? Eza'dır. Önemli burası. Eza ne? Eziyet etme. İncitme. Vela tekullehumâ uffin ana babaya öf demeyin. Lugat manası bu demek değil mi? Ana babaya öf demek bu ayeti kerimeyle haram kılındı. O zaman bu haramın illeti nedir? Bakalım. İlleti eza'dır. Anne ve baba müteezi olur. Ediyye incinir yani eza o demek. İnginir anne ve baba evlatlarının kendisine öf demesinden. Demek ki bir evladın anne babasına öf demesi bu ayetin ibaretliyle haramdır. Bu hürmetin haram olmanın illeti menatı ise nedir? Ezadır. Bu eza illeti dikkat edelim buraya. Lugaten mi anlaşılmıştır, yoksa kıyasla mı anlaşılmıştır? Önemli burası. Kıyası bilmeyen, hiç kıyastan haberi olmayan bir kişi. Mesela size biri çocuğunu getirse, teslim ense ve teslim ederken dese ki, bu çocuğumun kılına zarar gelmiş. Siz bundan şunu anlar mısınız? İyi, biz bunu dövebiliriz. Kılına zarar gelmiş. Darb edebiliriz onu. Falakaya yatırabiliriz onu. Öyle anlar mısınız bunu? Hayır. Bunu hiç yapmamanız gerektiğini anlarsınız. Öyle değil mi? Bakınız bunu anlamak için kıyası bilmeye gerek yok. Lugatı bilen bir kişi bunu hemen anlar. Yani usulü fıkıstaki kıyası incelikleriyle bilmeyen bir kişi de lugatı biliyorsa yani lafızların manasını biliyorsa bunu anlar. Neyi anlar? Anne ve babaya Başkachettin bu ayeti kerimeden haram olduğunu anla. Niye? Çünkü velâ tequllahuma quff. Bu ayet-i kerimenin ibaresiyle haram olan ana babaya üf demektir. Bu bir hükümdür. Hükmün bir illeti olur. Bunun illeti de nedir? Edadır. Annenin incin, babanın incinmesidir. Eğer başka bir fiilde anne ve babanın incinmesi veya daha yukarı derecesi var ise o evleniyetle haramdır. Bunu biz anlıyoruz. Neyle anlıyoruz? Kıyas yaparak mı? Hayır. Buradaki illeti kıyastaki gibi bir sürü yorumla ortaya çıkarmıyoruz. Mücerret lukat bilgisiyle anlıyoruz. İşte onun için lukaten kaydı kıyasenden istiraz. O da elmekumu diyor ya bilmekumu lugaten. Neden ihtirazdır o? Kıyasenler ihtirazdır. Peki bunun semeresi nedir diye sorarsanız onu da söyleyelim. Bunun semeresi de şudur. Eddallu bidelaletihi ile sabit olan hüküm kap'idir. Dolayısıyla eddallu bidelaletihi ile hudut ve kısaf ispat edilebilir. Biliyorsunuz hudut ve kısaf ancak kat'i delille ispat edilebilir. E daha dikkat alalım bu anlattığımız manada. Yani hükmün illeti lûgaten kıyası de anlaşıldığından dolayı kat'idir. Eğer kıyasen olsa idi kıyasani denilir. Onun ve kıyası ispat edemez. Onun için lûgaten kaydı burada nedir? Önemlidir. Peki, burayı şimdi geçiyorum ve illa ve illa Şimdi iktida-ı okuyacağız. Ben acizane bu hususta bir şey de aktarayım size. Bu konuyu ben efendilerime tam 14 defa okudum. meselesini. Tam 14 defa okudum. Orada vermiş olduğu misali ki miras ileride veriyordun zaten. Tabi önce iktizayı anlatırken, müfakil vahit olarak anlatırken oradaki iki misal var. İkisini de vereceğim inşallah. Ben Hazretleri bir zamanlar müzakere edelim diye çağırıyordu bizi. Ben okuyordum. Efendi Hazretleri dinliyorum. O konuyu hiç unutmuyorum. Tam 14 defa okuttu bana. Ya bunu aktarmış olalım bir şey olarak. Yani araya bir Hasıl olarak alın bunu. Şimdi inşallah bu konuyu anlatacağız. Evvela şunu tekrar söyleyelim. Bu dördüncü taksimin ikinci, üçüncü ve dördüncü kısımları birinci ve ikinci kısımları bizzat lafız ile delalet ediyordu. Üçüncü ve dördüncü kısımları ise bizzat ile değil vasıfa ile delalet ediyor. Edda'lı bi delaletli hide vasıfayı gördük neydi? bilmekûmi lûğa tenkîsîdir. Va sıfat-ı illetlerde aslında lafız bir ismanaya gidemiyor da lafız mana asından yani lügavî manasından manaya gidiliyor. Edan'u gidene ne ki gider? Lafızın lügavî manasından lazimî manasına gidiyoruz. Mazmûm lazımı müteahirdir o ama edanlû İktidaihide ise nazmın lugavi manasından nereye gideceğiz şimdi? Lazımın mütekaddime gideceğiz. O manaya gideceğiz. İşte o manaya lafız direkt olarak bir zat delalet ediyor. Ya bilmefhumi şer'an ile delalet ediyor. Ne demek bu? Bakın şu demek. İki misal veriyor, ikisinde de vereceğim. Birinci misal bir işinin bir köleci var. Bir başkası geliyor ona diyor ki benim adıma azat et. Abdeki köleni. Bir elki dirhemi. Bin dirheme benim adıma köleni azat et diyor. Şimdi bu bir lafız. Bu bir söz. Eddi'anni abdeke bir elki dirhemi. Benim adıma sana ait olan o köleyi azal Bakın bu lafı eğer öncesine bir şeyi takdir etmeyecek olursak ki lazımı mütekaddim, o demek. Eğer bu lafın öncesine bir lafı takdir etmeyecek olursak bu lafı her an lagıymış. Hiçbir şey ifade edin. Hiçbir ifade edin. Neden? Çünkü manası ne bunun. Etbi abdike anni bi el hem. Ben geliyorum. de sana ait olan bir köle var diyorum ki bu kölenin benim adıma bindir hem azad. Sen de azad ettin diyorsun. Bu azad geçerli. Bu azadın geçerli olabilmesi için şimdi ilk bakışta bu azad niye geçerli olsun der adam. Neden? Çünkü bir kimse kendisine ait olmayan bir malda ne afaleten, ne de vekaleten tasarrufta bulunamaz. Ne vekaleten derken, yani malik olacak gibi mala, ya kendisi olmalı satar veya birine vekaletleri sattırır. Ama bir kişi bir mala malik değil ise, malik olmadığı malda tasarruf edemez. Vermiş olduğumuz bir çante bu var. Nedir o? Eddi abdeti annili elbidirheni. Köleni benim, bin bir hemen azat ediyorum. Ya senin kölen benim değil ki. Dolayısıyla benim söylemiş olduğum bu söz, bu söz her an bir değer taşımıyor. Şer'an değer taşıyabilmesi için ne gerekiyor? Evvela benim o köleye malik olmam gerekiyor. Benim o köleye malik olmam neyle olur? Önce senin onu bana satman benim onu satın almam ondan sonra da sana hadi beni bu köleyi benim adıma azat et şu kadar paraya ne kadar önemli değil. Yani benim adıma azat et artık orada para da olmaz. Köleyi almıştık şimdi. Demen gerekir. İşte bu ibarede sözü, lafı nedir? Şer'an boştur. Bu lafı her an bir mana ifade edebilmesi için iktiza ediyor dikkat ediniz. Lafız iktiza ediyor. İttiza talep demektir. Talep ediyor, istiyor. Neyi istiyor? Beyni istiyor. İşte o beyin lafzın nedir? Eddallu ittifak diğidir. Lafzın gerektirmesiyle eddi <gülüyor> hakkı lafzının delalet etmiş olduğudur. Ne? Deyyûn. Şimdi buradaki ibareye uygulayalım onu. Bu birinci misal olacak. Gerçi ben tarihi de okumadım. Bir delaleti. Ve illa yani ve illem yedullâ aleyhî eğer lafız manaya ebdi abdekâniyidi elbidirhemî bu lafız deyyûn manasına bu lafız hangi manaya? Deyyûn manasına delalet etmiyor, ediyorsa ve illem yedullâ aleyhî bilmefhumilugasem Lugaten mefhum ile delalet etmiyor. Ben bil mefhumi şer'an. Şer'an anlaşılan ile neye delalet ediyorum? Hangi lafız? Etkiye abdeki an nidi elbi dirhem. hangi manaya delalet etti? Bey'i manasına. Ne ile delalet etti? Hangi vahutayla delalet etti? Lugaten anlaşılan vahutayla mı? Hayır. Şer'an anlaşılan vahutasıyla delalet etti. Şer'an bu lafızdan anlaşılan nedir? Bu lafzın şer'an geçerli olabilmesi için burada bir şeyin takdir edilmesidir. İşte o takdir edilen şey bu lafzın neşidir? Lafzının iktizasıyla delalet Çünkü ne diyoruz? Şer'an bir kişi başkasının malında tasarrufta bulunamaz. O zaman bu lafız lafızdır. Diğer bir ifadeyle bu lapis ne istiyor? Bir şeyin takdir edilmesini istiyor. Şeran an takdir edilecek şeye muhtava denir. Bakınız buralardan nereye gideceğiz? İşte etti abdeke anid el din işte biz burada neyi takdir ediyor? Beyi takdir ediyoruz. Etti abdeke anid el din o beyi ad Ne iledir? Etti abdike anni bi lafzının talep etmesiyle olan delalettir. İktifası ile olan delalettir. Çünkü bu lafız neyi ediyor? Neyi talep ediyor? Bey'i talep ediyor geçez olmak için. İşte o bey'a bu lafız aynı zamanda ne yapıyor? Delalet ediyor. Elimizde başka lafız yok ha. Bir lafız var elimizde. Etti abdike anni bi lafzı var. Bu lafzın Bey'i abdelâbeti lafzın şer'an anlaşılan mana vasıtasıyla oluyor. O da nedir? Kulun bir başkasının malına tasarrufu geçerli değildir. Bu lafız lafibdir. Bu lafız lafibden kurtarmak için lafız ne yapıyor? Gerektiriyor. Neyi gerektiriyor? Bey'i gerektiriyor. O zaman bey'i e nedir? Lafzın istizası talebiyle gelalet ettiği manadır. Buna bir başka misal vereyim size ve onun üzerine bir fıkhi hükmü bina edelim. Ki bu misalide okumuş olduğumuz misalidir. Enki talikun. Enki talikun. Bir adam hanımına enki talikun dese sen bozsun demektir manası. Ne olur? Hamedi usulcülere göre bir adam hanımına enki talikun sen bozsun dese üç hem etse, üç talakan niyet etse bir talak işte onun gerekçesi bugünkü derstir. Niye? Çünkü anti talifun demek, anti muttasifetun bir talaki demek. Sen talak boş olma ile vasıflanansın demek. Bakın bu lafız talakı ifade etmiyor. Dikkat ediniz. Bu lafız neyi ifade etmiyor? Talakı ifade etmiyor. Çünkü bir adamın kadına sen talakla vasıflanansın demesi, talak-ı inşa değil. talak ise inşaindir. Peki bu lafızla boşama oluyor, biliyoruz fıkıhta enti talifin bir talaktır diyoruz. Talak nasıl oluyor? Burada talak, ibaret-ün ile değil, ya iptza-ün ile oluyor. Diyoruz ki enti talifin enti-i bir talak demek. Kadının talakla vasıflan olabilmesi için kocanın öncesinde onu ne yapması lazım? Boşaması da. Yani koca şöyle demesi lazım: "Tallah tüki entepalikun, seni boşadım ve sen boşamayla vasıflanansın. O zaman entepalikun boşamayla vasıflanansın" sözü, şer an değer ifade ediyor, bir şey ifade ediyor. Demek ki enti talikun, sözünde talak, muktaza olarak vahı oluyor. Biliyorsun, lafzın talep ettiği, istiza ettiğine de ne diyoruz biz? Mukteza diyor. Enti talikun, enti muktesifetin bir talaki demektir. Bu lafız ile talak gerçekleşmiyor. Lafız boşa çıkmasın diye bunun evveline bir lazımı, mütekaddim takdir ediyoruz takdir ettiğimiz lazım ve mütekaddin nedir? Tallak tükiyidir. Tabak onunla var. Erti Talif'un yerine otursun, mana bulsun diye bu takdiri yaptı. Bu takdir demek ki tallak tükiy, muktevası niye takdir edildi? Zorunluluktan, zaruretten dolayı takdir edildi. Nedir o zaruret? Yoksa lafız boşa çıkacak. Çıksın boşa. Yok. O noktada fakirler çok titiz davranıyor bir müslüman, müslüman kişi sorumluluk sahibi olan kişidir öyle ağzına geleni söyleyemez söylediği şeyi fakihler son noktasına kadar ona bir mana yükleyebiliyorlarsa mutlaka yüklerler sözü boşa çıkarmak istemezler neden çünkü müslüman sorumluluk taşıyan kişidir ağzından boşuna laf çıkmaz çıkan lafı mutlaka değerlendirmeliyiz derler dolayısıyla en ki demiş ise en ki bir talaki demektir. Bu talakı ifade etmiyor. İfade edebilmesi için evvela talak takdir etmek gerekiyor. Nasıl ki bir önceki bir takdir etmemiz gerektiği gibi. O takdir edilene mukteza demiş. Hanefi usulcülerine göre el mukteza la umume lehu Şafilere göre öyle değil ha. Hanefi usulcülere göre muktezanın umumu yoktur. Ne demek? Anlatacağız. Önemli bir konu. Evvela mukteva demek ki o takdir etmiş olduğumuz birinci misaldeki alışveriş, entipalikun misalindeki tallah tükib muktevası zaruretten dolayı takdir edildi. El zarurat tukadderu bi kaderiha. Zaruretler zaruret miktarıyla takdir edilir. Zaruretler, yani zarureten bir şey sabit oluyorsa orada zaruret miktarı da yetinmek lazım. Enki salikumda. Talak ki muktezatı. Yani talak zarureten sabit olduğuna göre orada zaruret miktarı yetinilir. O da nedir? Bir talaktır. Onun için diyorlar ki Madem ki Muktafa davret yoluyla sabit olmuştur, o zaman el-Muktafa la umumu lehü, umumu yoktur. Talakın umumu dediğimiz şey Ülke gitmeye gerek yoktur. Davret neyle ber edilir? Bir taneliyle bertaraf edilir. Ve lev ki üçe de niyet etse bir talak vakti olur diyorlar. Ya Antep'teki durum bu Hanefi'lerde. Sebebi de budur işte. Bakınız bir önceki misalde de öyle. Bizim orada mukteza olarak takdir ettiğimiz beyin de sadece icat var, kabul yok. Varun eden, sabit olduğu için o da ne yapılmıştır? Sinem çizilmiş. Aynı şekilde hıyarattan hiçbir yoktur oradaki beyerde. Normalde bir alışveriş yaparsanız hıyaratı şartlaşabilirsiniz. Üç gün muhayyar olma şartıyla bu balı sana sattım, müşteri üç gün muhayyar olma şartıyla satın aldım, görme muhay, Bu hıyarattan hiçbiri, bir, bir önceki vergi bilmiş halde olarak sabit olan beyiğde hiçbiri tafuk etmez. Niye? Mukteza da zabret miktarı ile yetinilir. Teferruata gidilmez, umuma gidilmez. Bütün alışverişin mesaili burada taakup ediyor yani şartları taakup edecek denilemez. İşte bu talak meşeleşinde de misal böyledir. Peki. Şimdi dersin ibare okuyacağımız bölümüne geldik. Yani biraz da kitaptan gidelim inşallah. Az ibare, çok şey anlattık. Şimdi çok ibare, at şey anlatalım. Hem de ibarede ilerlemiş olsun. Vel humdetü bi cenni idalike. Bu kısımların hepsinde humde el istikra'ı. İstikra'ı, istikra'ı, istikra'ı, demektir. Tek tek müşaller incelenerek, nereye varılmıştır? Dört tane taksime. Dört tak, şimdi de bütün müşaller incelenerek, nereye gidilmiştir? Tahtlarındaki kısımlara gidilmiştir. bu demektir. <Sessizlik> <Sessizlik> ve mağdur kiremedir huzaptim. Ve mağdur kirecik dedilen nedir? Vedir huzaptim. Niye dörttür? Şun başından dolayı. Hep diyorduk ya. O zikredilenler zaptın ve cihidir. Niye dörttür? Şun başından dolayı. Zapt ediyoruz işte kısımlar. Onun ve cihidir. Yok halilin intihar. Zihinde bu kısımların dağılmasını engelliyor. Böyle zapt ettiğiniz zaman da daha kolay oluyor zihinde bu kısımları canlandırmak. Ve yuttehir elisteqa e. zaptı kolaylaştırıyor. Denkil denilsek. Min مِنْ حَقِّ الْعَقْسَامِ ve ihtilafı. Kısımların hakkı nedir? Tebayündür. Kısımların hakkı tebayündür. Yani biz 20 tane kısımdan bahsettik burada. Bunların hakkı nedir? Her biri diğerine zırh olmalıdır. Ama burada öyle olmaz. Bakın bir sallem vereceğim. İhtilafı ve bazı hâdî el Halbuki bu kısımların bazısı يَسْتُقَانَا bağlı, Diğer bazısına ne olur? Sadık olur. Sadık olur diğer başlığa hamledilir. Yani bir misal içerisinde bu kısımlardan birkaç tane aynı anda tahakkuk edilir. <gülüyor> Kulna diyoruz ki layelde motif kulle taksimi, tebayyun-ı hakiki. Her taksimde tebayyun-ı hakiki'nin tahakkuk etmesi <gülüyor> gerekmez. beynel elattan kısımlar arasında. Ben yekbi et-takavül beynehuma ve la bi'l hakiyatin'l i'tibar. Kısımlar arasında haysiyet kayıtlarıyla, i'tibar kayıtlarıyla biri diğerine mukabilidir diyebiliriz. İlla mübâgini olması gerekmiyor. Bakın bir misal verecek, anlatacak meseleyi. Lâşî yemâ fî takşîmâ til Özellikle birden fazla olan taksimlerde, Neyle birden fazla olan taksimler, Bil-i'tibâratil muhtilife muhtelif itibarlarla kivad-ı delalet, isti'mal, demiştik değil mi? Muhtelif itibarlar onlar. Onlar ile dört tane takşim yaptık. Yani birden fazla takşim yaptık. Özellikle böyle birden fazla itibarlarla, birden fazla yapılan taksimlerde haysiyet kayıtlarıyla kısımlar arasında mukabele sağlanması yeterlidir. Mübayene olması gerekmez. Tıpkı ne gibi? كَمَا فِي هَذَا الْمَقَامِ Bu makamda olduğu gibi daha ve تَخْشِمِنْ اِسْمِ تَارَةً اِلَى الْمُحْرَدْ دَ الْمَكْنِ de nahi de aynısını yapıyoruz. İşim nedir? Murettir, Mekni'dir. Diyoruz. Ve ukra başka bir takşim ne? İşim nedir? Takşim ediyoruz. İle marifeti ve nekredir. İşim marife ve nekredir diyoruz ikinci bir takşimde. Câni Zeydun. Oradaki Zeydun kelimesi nedir? Murettir. Nedir Marifedir. Bakınız aynı tek hem muret hem Marife değil. Halbuki muret bir takşimde kısımdı, marife başka bir takşimde başka bir kısımdı. Kısımlar arasında mübâyenet yok. Olsa idi bir kelimede bunlar buluşamazdı. Bunlar buluşur. Ayrışmaları bilmeyip diğerine mukabil olmadı. Haysiniyet kayıtı var. Ve nekiremâ tedâhûl. Deynehum aralarında tedâhûl var. Bak bir misalde buluştular. Ve badeha, Ey bâdehâ değil aksân. Bu dört taksimden sonra daha doğrusu yirmi kısımdan sonra var. Umurun bir takım işler var. Lem yahu l-aksamın. Bu tanesi aksam demedik. Niye? Lenha. Çünkü aksam. Lenha. Çünkü bu dört umur dediğimiz dört şey la taflahul aksamiyyete l-lafz. L-lafz. Lafza kısım olmaya elverişli değildir. Lafza cüz olmaya elverişli değildir ki bunlar ondan kısım olsunlar. Kemal-i işte bu umur dediğimiz şeyler teşmelül kuller. Bütün kısımlara şamidir. Geçen kısımlardan her birinde şimdiki söyleyecek olduğumuz dört kısım itibara alınır. Ve giye eyvan Bir dört takıntısı var. Bu umur dediğimizde nedir? O da dörttür. Hep dörde bağlamak istiyorlar neyse. Bunu aşmamak için de bir sürü bahaneler üretiliyor deriz El evvelü birincisi, şey, marifetü mâkîhâ, ma mehkâdîhâ da diyebiliriz. Ey mânih el vâdîye. Bu kısımların yirmi kısmın vâdî manalarını bilmek. El ne diyeyim o vâdî manalar ki, o hizet, hiyemînhâ. Bu kısımlar o manalardan alındı. Mesela kel hâs, mesela, mesela el hâs, birinci kısım değil mi? Vâd-ı olan taksimin birinci kısmıydı. Bu hâs nedir? Fe'nâhûnâ hûzun min kavlihim ıhtasâ fulânın bi bu nereden alınmıştır? Lugavi manası nedir yani? Şudur. Ne Alınmıştır. İnkavliyim Arapların Ne diyorlar? Yıktısa bir fulanın bir fulanın falancı neyle bir kezar? Şununla ayrıldı. Oradan alınmıştır. E İnternetten. oldu yani tek oldu. Ve lan yeter metinde, buna değinmedi. Niye? Lüqüle ticbâh. Yani bu dört umur dediğimiz şey, utanlık değil mi? Usul üzerine pek de değinmiyorlar. Geniş kitaplarda var ama pek de değinmiyorlar. Niye? Çünkü bunun fahidesi azdır. Fîna darî usulî, usulcünün nazarında faydası yok. Çok az. Mâ kevnihî müstaksan fil mutavvelâti Şununla beraber ki bu dördüncü taksim nedir? Müstaksandır. Yani müdayyendir, deyan edilmiştir. Nerede? Fil Latif. Uzun usul kitaplarında deyan da edilmiştir. Yani, heves kişi varsa oradan baksın diyor. Ve Vessani, bu umurdan ikincisi, Mârekâtü mânihâ. Bu kısımların manalarını bilmek. E, ne demek manaları? Ey haqa'i kıhâ. Hakikatlarının şer'iyeti, şer'i hakikatlarını. Yani, ve hudûdihel ustulâhiyyeti. Ustulâhî tariflerini bilmek. Vessalif üçüncüsü, Mârekâtü terdî bihâ. Ey takdîm-i bâdîhâ. La bâdîn. i̇ddet Deliller çatıştığında, Hangisi diye mi tercih edilecek onu bilmek. Ve Varab yu deminte mariketü ahkam mih. E alathar sabit diye mi Bu kısımlarla sabit olan hüküm nedir? Eser yani hüküm nedir? Nedir oğlum ispatı hükmü? Kat'an kesin olarak mı hükmü ispat ediyor? El veya vannen mi hükmü ispat ediyor? Bunları bilmek ona hüdalik ve bunun benden. Dedim ya ibare okuyacağım. Burada bir şey yok. Feyda barat tahihil arba'at fil aqam el isrin. Şimdi bizim yaptığımız ilk dört taksimde kısımlar kaç taneydi? Yirmi tane. Son umur dediğimiz dört tane ve bu dört tanesi geride yapılan yirmi kısmın her birinde muhteber demiştik. Bu itibarlar dördü ile çarparsanız nereye çıkar bu? Seksene çıkar. Onun için yok ki 80'e çıkar bu itibarlar. Bu bir şey değil. Biraz sonra 768'e çıkaracak. Onu da okuyalım. Yani sadece ibaredir dediğim gibi ama tekten size çok gelmesin. Um demek istiyorum. Biraz sonra 768 diyecek. Ve bazıları nazar. nazarı derinleştirdiler. Meşeleye derinlemesine baktılar. Ne yaptılar? Baktılar ve 768'e çıkardılar dediği <Sessizlik> أنها bu kısımlar tebluğa ila tebniyetin ve semaniyetin ve şekkin 68'e ulaştırdılar. O halde 768 e olması nasıl oluyor? Şöyle oldu. Yani yani <Sessizlik> ahtamın nazmı, nazmın kısımları ki 20 tane biz onu ilk başta okuduklarımız. Bunlar erbaatü 4'tür. Er erbaatü diyor doğru değil ibareemiz ismiyle. De. Erbaatü 4'tür. Mim ha bu 20 kısımdan Mukhtaṣṣatın bilmürredi. Müfrede maktus olanlar var. Reyāsamul waḍdī. Onlar waḍdın kısımları, değil mi? Hâd anmıştirak -hâ kemri mürekkel. Neye maktustu bunlar müfrede? Vatemaniyetin min ha bu 20 kısımdan 8 taneci mukhtaṣṣatın bilmürrekeli. Yani gelerek uduk ve kafağa itibarıyla olan 8 tane değil miydi? Uduk 4 tane yani daimat müfesser mukem, 4 tane hafi müşkil mücven müteşabih. Tekiz de onlar, bunlar neye? Mahsus, Mürekkebe mahsus. Müfrede değil. Veyi atsam-ı zuhur. Bunlar zuhur ve'l-kata'i. Kata'a kısımlarıydır. Ve'erba'atün beynehuma, beynahuma. Dört taneci de hakikat mecasar-ı inaye. Bunlar da nedir? Müşterektir. Nerede? Beynahuma. Müfred ve mürekkep arasında. Müfredde de olabilir, mürekkepte de olabilir. Veyi atsam-ı isyamal. Bu dediğimiz isyamalin kısımlarıdır. Biraz önce söyledim onu. Ve ha, bu icmaliin kısımları müşterek olduğu için nerede beynahuma müfredle mürekkep arasında çortakların -e aktamil isnağa gerideki 12 kısım içerisinde itibar almış. Ne demek istiyor? Bunlar 12 üzerine eklemeyi demek istiyor. Yani geride iki takımdan bahsettim. Birinci taksim batık itibarıyla olan ki müfrede maksusu tane. İkinci taksim neydi? Mürekkebe mahsus olan ki vuduh ve hafa cihetinden sekiz tane. Sekiz dörtte on iki. Bu ilk dört müfrede mahsus, son sekiz mürekkebe mahsus. Şimdiki söylemiş olduğumuz isyamat itibariyle olan hakikat mecaz sarı cinayet ise hem müfrede hem mürekkebe mahsus. Dolayısıyla bunu nerede mutala edelim? o 12, 12 kısmın içinde mutala edelim. 12 kısmı bununla artırmayalım. Değil mi? Niye? E hem müfreden mürekkep mürekkeme Geri de müfred de geçti, mürekkep de geçti. Orada da mutala edilsin diyor. İkibara alınsın. O zaman fesasirul aksamu semaniyeten ve erbaine. Kısımlar ne olur? Sem Atladık herhalde. Filaksam-ı <gülüyor> doğru. <gülüyor> fesasirul aksamu kısımlar olur semaniyeten ve erbaine. 48 olur. Ne demek 48 olur mu? Yahu şimdi 12 çıkmadı mı? 4 taksim yok muydu? 12'yi 4 ile çarparsanız ne çıkar? 48 çıkar. Sümme istifabetül ahkamı şerriyeti min kulli vahidim minha. Bu 48 kısımdan, itibardan daha doğrusu, her birinden şer'i ahkamı elde etme, imma bil'ibaratî. Evil işareti, evil evil ittizatı. Ya ibare ile, ya işaret ile, ya delanet ile, ya ittizat ile. bu dört fi min al her birinde itibar alınır. 48'i 4'te çarpın demek istiyor. Çarpalım, ne çıkar? 192 çıkar. Seyasir 192 ve olur. Bir de bizim sonda okumuş olduğumuz umur dediğimiz dört tane yok muydu? Bu 192'nin her birinde bu 4 de alınır. 192'yi 4 ile çarparsanız 768 çıkar. Ve tis'ain kıssamız ki kul vahidin minha bu 192'den her birinde vardır emiyetibara fil arbaatun Son 4 itibar vardır. Yani o umur, hani meâkif itibariyle, hakaif itibariyle, tercih itibariyle artık dört tane iddi zaten. Feyasul el-meblehu seb'an-miyetin ve temaniyetin ve ciddiyine 638'e çıkar. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Yavrum görüşelim inşallah. Anım fıkı okuyacağım. Çünkü fıkıhta da önemli bir yerde kaldık aslında. Fakat bu usul Allah'a Allah'a da <gülüyor>